zikr is remembering it means remembering allah zikir allah'ı anmaktır ve idali siz onu göremeseniz de onun sizi gördüğünü bilerek onu sanki gözle görürmüş gibi anmaktır dünyevi meşguliyet ve gaileler nedeniyle allah'ı sürekli hatırda tutmak bizim için zor olabilir. Ama unutursak, kolaylıkla yoldan çıkarız, ve yanlış işler yaparız. Allah'ı anmak, kalbi teskin eder. Onun yakınımızda olduğunu bilmek, hüznü, endişeyi giderir. Allah'ın Resulü Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle demiştir. Allah'ı unutmayın. Allah sizi korur. Onu anarsanız, Yanı başınızda bulursunuz. Allah'ı anmanın en güzelini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiştir. Bir işe başlarken Allah'ın adıyla Bismillah deriz. Bir şeyden duyduğumuz memnuniyeti belirtmek için Elhamdülillah deriz. Övgü Allah'adır. Gelecekle ilgili bir şeyi planlarken İnşallah Allah isterse deriz ve korktuğumuz zaman sığınacak kapı ararken eüzübillah Allah'ım sana sığındım deriz. Hareketlerde Allah'ın emirlerine uymakla da binlerce şekil ve tarzda Allah'ı layıkıyla anmış hatırlamış oluruz.